Kapıya vurdu, baktım, adamı tanıyordum. İçeri girdi, zembillah gibi. Ben de gece gecelikle saçım açık, hamile, karnım burnumda geldi. Arama var dedi bana böyle. Baktım, polis doldu her taraf. Bir de titiz kadınım ya, ayakkabılarıyla millet geldi, doldu her taraf. Böyle bir dışarı baktım ki, jandarma her tarafı sarmış. Hiç unutmadığım bir şey 32 sene önce. Sus diyorum sana ukalak adım dediği belki de çarşıda her yerde duyuldu. Sus diyorum sana ukalak adım sus diye beni susturdu. Belki gördü beni hamile olmasam beni dövecekti. Rabın katın onların nevine maavetin bir çamur bu, şilip bu, çamur bu, tamamı katın seruan dara bir nava havdan, katın onları var. Mugo Allah, hebetine ve mahmajağır tene, tırs katın dreyme bana hatın gariyan başka bon you bu bu gariyan Evet açık radyo burası ve açık yayın programı devam ediyor. Biz belgesel konuşacağız bu önümüzdeki yarım saat içerisinde 12 Eylül'e dedi. Bu arada stüdyoda bu söyleşi seçil ile yapacağız. Seçil Türkkan açık radyo dinleyicilerinin sesini hemen hatırlayacaklarını düşündüm ve bundan sonra da daygıda sıkça duyacaklar bu arada sesini. Ee, sevgili Seçil Herkese merhaba. Uzun süreden sonra sen de hoş geldin ama evet. esas konuklarımız hoş geldi. Ee, 12 Eylül Anneli'nin üç yönetmeninden ikisini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Memik Oruz ve Eyüp Epek İnce bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet 12 Eylül Anneli 12 Eylül'ün Eylül 1980 e, olarak kaydedilen, tarihe kaydedilen darbenin 35. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu hafta sonu Şişli Kent Kültür Merkezi'nde belgeseliniz gösterecek. Bu vesile aslında buradayız. Ellerinize sağlık öncelikle. Bu çok da klişe gibi gelir ellerinize sağlık demek ama 8 yıl notu düşünmüş bu belgeselin çekimi için. Hakikaten büyük bir emek. 3 yönetmenli Sevim Erdem'i de söyleyelim bu arada. Bugün bizlerle beraber olmayan. En başından biri e, siz mi vardınız Memik Bey? Fikir kimden çıktı? Bir öyle başlayalım. Sonra filmin e, ayrıntılarına gireriz. Ee, ben 2007'de cezaevinden çıktığımda e, daha önce gazetecilik yapmıştım. 91 2001 arasında e, bir röportajdan sonra yeniden tutuklanmıştım. Bir öncesinde 12 Eylül döneminde 10 yıllık bir cezaev yıllık var. E, çıktığımda e, gazeteciliğe devam ettim. Bir yıl evrenselde de çalıştım. Hı hı. E, o süreçte de e, 12 Eylül'le bir tür hesaplaşma açısından gerek roman, gerek anı, gerekse de e, belgesel film ki en ucuz yapılabilecek alan olduğu için belgesel sinemaya yöneldim. E, ve Dermici 78'ler Federasyonu'na bağlı Adalet ve Dayanışma derneğimiz vardı İstanbul'da. Hı hı. 12 Eylül'ü belgeleyelim canlı tanıkları yaşarken bunları belgeye dökelim. Bir sinevizyon yaparım yetkinlik için. Annelerden de başlayalım hı. diye düşündük. Çünkü o dönemde e, Başörtülü yani. beyaz başörtüyle dolaşan annelerimizden başka hı. sokakta pek dolaşan kimse yoktu. Sesimizi duyurabilecek kimse yoktu. 80'lerden söz ediyorum. Hı hı. E, ve bu annelerin çoğu çoğu değil hemen hemen hepsi. Ee, evinde çocuklarının annesi pozisyonda olan, kocasının ihtiyaçlarını gören, çocukların yolunu gözleyen, politikayla ilgisiz insanlardı. Hatta önemli bir kısımda çocukların çocuklarının politik faaliyetlerinde habersizdi. Ama çocukların başına bir şey geldikten sonra onların can güvenliği için, işkence görmemeleri için, sağ kalabilmeleri için, cezaevlerinde e, baskın işkencenin azalması ya da ortadan kalkması için Çocuklarının peşine düştüler. Evet. Ve bunların önemli bir kısmı çocuklarını uzun günler kimisi aylarca haber alamadan, bilemeden, ne olduğunu anlayamadan e, emniyet müdürlüklerinin kapısında dolaştılar. Oralarla tanıştılar. Aylar sonra çocukların tutuklandığı, cezaevine gönderildiğini öğrendiklerinde cezaevi kaplarına geldiler ve oralarda tanıştılar bu anneler. Birbirleriyle, ee, tanıştılar. Evet. birbirleriyle tanıştılar. Birbirleriyle tanıştılar ve birlikte hareket etmeye çalıştılar. Ve onlar gerçekten o zamanlar Cunta'ya karşı muhalefetin neredeyse bayrağını taşıyorlardı. Ee, ve yaşları da giderek ilerlemişti. Biz ilk bunlardan başlayalım belgelemeye ve ilk bunların bir sinevizyonunu yapalım, etkinliklerimizi gösterelim diye düşündük arkadaşlarla. Evet. Ben de e, belgesel sinemaya ilgilendiğim için... O günlerde e, Datça'da sokak çalışmalarının belgeselini yapmıştım. E, onu da ben üstlendim. İş e, başa düştü. O dönemde Evrensel Gazetesi'nde de çalışıyordum. Hayat Televizyonu da yeni kuruluyordu. Hı hı. Hayat Televizyonu'ndan da bu konuda bize yardımcı olmasını istedik. Belgeler, görüntüler vardır eski hı hı. diye. E, arkadaşlar da size bir çekim ekibi verelim. Birlikte çekin, imzamızı da birlikte tarım dediler. Ve o şekilde İstanbul ve Ankara çekimlerini yaptık. İşte o ettiğiniz 12 Eylül anneler sorguluyor, 12 Eylül aileler sorguluyor diye peş peşe yayınlandı Hayat Televizyon'da o zamanlar. Hayat ve ilacı. o çalışma o şekilde bitti. <gülüyor> ben o süreçte... İstanbul ve Ankara, Ankara sınırıyla ile. Evet. Ankara kaldı. E, o süreçte ben Erdoğan'ın annesiyle de çekim yapmıştım. O bizim için çok e, etkileyici olmuştu. E, onun üzerine Erdoğan'ın belgeselini yapmaya karar verdim ve 2010 yılında Erzurum belgeselini yaptık ee, ve kitaba dönüştürdük. Onu. Aynı zamanda bütün belgeler, röportajların hepsini iki cilt kitap şeklinde e, yayınladık. Ee, Tabi belgesel sinemacılık e, tek başına e, parça parça yardımlarla çok da fazla götürlemeyecek. Bunu gördüm o süreçte. Nasıl parça parça yardım? Ee, yani. Ee, kendi imkanlarımız sınırlı. <gülüyor> Kısıtlı çalışıyoruz. Üç kuruş maaşımızdan bir yere biriktiriyoruz. Yol parası bulursak gidip çekim yapıyoruz. Artı kamera yok. Kameraman yok. Birisinden kamera buluyoruz. Birisinden kameraman olarak yardım istiyoruz falan. Böyle yürümeyeceğini Erdoğan Belgesel'ini yaparken gördük. Dolayısıyla mi yani doğru mu okuyorum Dolice. emin değilim ama doliçe gönüllü grubu da böyle bir zamanda mı oluştu acaba bu süreçten sonra parça parça katılımlar <gülüyor> oldu ee, Sevim aynı zamanda eşimin cezaevi arkadaşı koğuş arkadaşı tanışıyoruz zaten ee, teklif ettik hani birlikte çalışalım ee, uygunsa senin için diye ee, kabul etti sonra diğer arkadaşlarımız sonra Sevim bir yerden bulup Eyüp'ü getirdi <gülüyor> İşin esprisi dedi ki ben Eyüp'ü kopladım iyi çocuktur. <gülüyor> e, böylelikle e, Eki ve Eyüp de dahil. O Oğlum. zaman Eyüp Epek ikinci de anlatsın. E, nasıl dahil olduğunu Sevim, e, Erdem Hisleri, hislerinin dışında Anladım. sizin tarafınızdan nasıl olduğunu bilmiyorum. Aslında şöyle. çünkü ee... bu arada şey e, Tam bakıyorum benim de biyografiler hı hı. var. Tam 30 yaş var ikinizin arasında. Ciddi bir evet. e, jenerasyon. Farkı. Ee, Sevim Abla'ya tanışmamız e, Van depremi e, esnasında oldu. Ben o zaman Batman'daydım. Sevim Abla Van'daydı. Çalışmalar yürütüyordu. Hı -hı. Ee, Van'da bir arkadaşım e, yine Sevim Abla'ya tanışmış. Sevim Abla işte 12 Eylül belgeselini konu olarak anlatmış. E, o zamanki sıkıntılarının e, bir kameraman olduğunu söyleyince beni yönlendirmiş Sevim abla Hı -hı. İşte ikimiz İstanbul'da e, buluştuk. İşte Sevim Abla'nın deyimiyle beni kavun bir koklamış, beğenmiş ve ekibe en son dahil olan ben oldum. Hı hı. Ee, daha önceki süreçler biraz şey, e, Mehmet Abin'de anlattığı gibi biraz daha e, bölük pörçük, biraz parçalı şekilde ilerledi. Gerek maddi olarak gerekte e, teknik bilgi bilen veya teknik konularda sıkıntılar oldu ki o zamandan sonra biraz daha hızlanmaya başladı. E, hı. Şunu söyleyebilirim. Teknik olarak daha önce çalışmıştım setlerde falan. Daha çok hı hı. yönetmen hastalanlığı yaptım. Bu pratikliğim ve okuldan aldığım teorik bilgilerle belgesel daha iyi yapmaya çalıştım. Yine yapamadığımız, eksik yaptığımız, yanlış yaptığımız şeyler de olmuştur. Hı hı. Ama elimizden geldiğince hem teknik olarak hem de insan ilişkileri konusunda birimize yardımcı olduk. Evet peki. Aslında ben dışarıda da bir konuşmuştuk. 12 Eylül meselesine bakış açına da gelirsek eğer aynı zamanda galiba ekibe dahil olman da böyle bir sebeple olacak. 88 diyoruz. Aslında 88 12 Eylül'ü dinlemiş bir kuşak. Yani 88 doğumlular. 88 doğumlular ve Eyüp de yine 88 doğumlu. Bu hikayeye dahil olman bu hissin ve bu tanıklıklar ee, sende ne hissettirdi? Keza e, 300'e yakın görüşme yapıldı film için, 12 Eylül anneleri filmi için e, ve sen de bu ekibin içindeydin. E, neler hissettin acaba? Ee, şöyle söyleyeyim, Selim ablayla ilk tanışmamızda bana e, konunun ne olduğunu anlatan bir e, sayfa vermişti. O sayfada 12 Eylül, hani, e, konunun 12 Eylül olduğunu anlatıyordu ama bana en çok çarpıcı gelen bu e, belgesele girmemi sağlayan e, 12 Eylül'lü annelerin gözüyle, annelerin perspektifiyle anlatmış olması bana e, ilgi çekici geldi. <gülüyor> Zaten gönlümde e, bu tarz filmlerin içinde, belgeselin içinde, kısa filmlerde ol, e, şayet e, bu tarz çalışmaların içinde olmak vardı. Böyle farklı e, aynı konu üzerinde farklı bir perspektifle ilerleyen bir belgesel olunca. E, bir de Sevim ablayla daha ilk görüşmemizde de aslında bir nevi e, sıcak bir temas oldu. Onun e, hem kısa film hem de sonra da Mimik abiyle ve diğer Gülselen Yolları ile tanışmam biraz daha bunun içinde kalmamı da sağlamış olduk. İkem amcamın oğlu şehit düştü. Bir ablam, bir abimin oğlu şey, Kazım Aslan. Bir ablamın oğlu Süleyman Aslan. Beş kişi. Ondan ki sıra geldi benim çocuklarım. İki de benim şehidim var. Etti yedi. Kur'imdana işkence, salamımdana işkence, kur'im yeditiriye girtin. Birine etkilerin, birine abine zindan edin. İşkenceyle gelin. Emet seran. Saradana dana ujiye iş kanji bu. Sera dana ujiye bu. Yani ama çoğuna dara, ama insan hesabına kan. Ama hayvan hesabı kan. Ve şimdi ne insanın. Hal bu çey. Allah'yem insanın. Hem de hakikat qazım. Ya, çoğma. Azit azabim ablattım. Ağzı kocağoy vandana kuma çurkuma. Amnav dana. Çoğuna ulda ulda ulda ulda ulda ulda ki bana Peki filmin kapsamını altını çizelim. Ee, 300 dedik. Ee, çok önemli ama İstanbul Ankara ile sınırlı değil ilk e, annedereşi gibi Türkiye'nin dört bir yanı diyeceğim. Şimdi Türkçe, Kürtçe, Lazca ve Zazaca'da bu film olarak tanıtılabilir tabii ki. Evet hangi bölgeler nerelere gidildi ve nasıl aslında bu insanlara ulaşıldı? Çünkü gerçekten Türkiye'nin farklı coğrafyalarından ve farklı kötülerinden insanların hikayeleri bu önemli. Çünkü 12 Eylül'de 12 Eylül denen şeyde ortaklaşmış bir ülkeden ülkenin aslında e, vatandaşlarından bahsediyoruz. Bölge ve dil farkı hiç de gözetmeden aslında uygulanmış bir şiddetin sonucu olarak. Öncelikle bu çeşitlilik ve bu, buralara ulaşımız nasıl oldu? E, Memik Bey size sorayım. Ee, şimdi <gülüyor> anneler konusu dinlemek geldikten sonra hı hı. hani o ilk kısa ve televizyon belgesel tarzında oluşan şeyden sonra tüm Türkiye'de ulaşabileceğimiz herkese ulaşma için hem Ankara, İstanbul, Batı tarafını az çok biz tanıyorduk zaten cezaevinde yatan birçok insanla temasımız vardı. Onların annelerini bulduk. E sonra dernekler, insan hakları dernekleri var e ve birbirinden atlayarak, bilgiler alarak yeni annelere ulaştık. Hı hı. E tabi buralara bir tür çekim seferler düzenleyerek yaptık bunu. Bir Kürdistan seferi düzenledik, bir ay orada kaldık. Hı hı. Ben 15 gün tatil dönemiydi. Çalıştığım için 15 gün kaldım. Sonra Sevim ve Eyüp 15 gün daha devam ettiler. Van'dan Diyarbakır'a kadar o bölgede bütün ulaşabildiklerimizi çektik. Bir Karadeniz Seferi yaptılar yine ikisi. Bir aydan fazla sürdü. Oralarda ta Artvin'den, köylerinden evet. Samsun'a ve buraya doğru geldiler. <gülüyor> ee, iki defa Adıyaman e, Antep, Urfa Dersim seferi düzenledik. İki defa çekmemizin nedeni e, Ermeni anne mutlaka olsun diye bir yıl öncesinde baktığımızda bunun eksikliğini fark ettik. <gülüyor> Çünkü burada e, Ermeni ve Rumlar da yaşıyordu ve e, Türkçü kafa bunlara da düşmandı. Ve bizzat benim tanık olduğum cezaevinde Ermeni arkadaşlarımın e, artı muameleye maruz kalmaları ee, nedeniyle mutlaka bunlardan daha kötü muamele sana. yani daha bir şey, kötü. kolluk kuvvetleri Şöyle, e, hemen hemen hafta birkaç kere operasyon yaparlardı hepinizi döverlerdi bir gün bu bloka girerler saç keseceğiz döverler yarın öbür bloka ama her gün operasyon sonrasında Murat Şaşka diye bir arkadaşı var çok sevdiğim çok tatlı bir arkadaşım onun hücresine strakon sesi gelir onu döverler biz o anda aklımıza Ermeni olduğu bile gelmiyor yani sadece takılıyoruz ya sen iyi içeceksin herhalde her gelişte sana da bir uğruyorlar diye dalga geçiyoruz Hani e, o dönemde işkence din, direnmenin de bir yoluydu Operasyondan sonra halay çekmeler türkü <gülüyor> söylemeler e, oh havalandırmaya yönelik moral geceleri gibi e, şeyler yapmak Biz işin esprisindeydik çok sonra bir gün kafama dank etti ya. Niye hep Murat'ı dövüyorlar ki? Her operasında mutlaka Murat dayak yiyor. Yani devlet ha. bu anlamına devlet aklı o Türkçü kafa bir yere kaydediyor ve uygulamayı da böyle yapıyor. Unutmuyor aslında tabii. Tabii. Ve nitekim biz mesela biliyoruz ki Diyarbakır cezaevi bütün cezaevlerinden farklı bir uygulamaya uğratıldı. Tabii. Maruz tabii. Kaldı. Nitekim bizim belgeselde zaten anneler onu çok etkin bir şekilde anlatıyorlar. Ee, dolayısıyla biz Ermen anne bulmak için bir yıl uğraştık. Adıyaman'da ve Dersin'de bulabildik. Hı hı. Rum annelere ulaşma şansımız olmadı. Çocuklarına falan ulaştık ama bizimle görüşmeyi bile kabul etmediler. Yani e, onlarla temas edebilecek insanlar bulduk. Onlar önerilerimizi götürdüler ama görüşmeyi bile sağlayamadık. İlginç oldu. Ee, yani. Burada da yine bazı Ermeni arkadaşlarla anneleriyle görüşümemize taraftar olmadılar ama Adıyaman'da ve dersinde bulduk ve iki defa gittik birincide gittiğimizde tesadüfen bir annenin yakını kaybedildiği için öldürüldü doğası vefat ettiği için e, uygun değildi durum biz tekrar gittik o yüzden iki sefer dolayı gitmiş olduk diğerlerde parça parça işte İzmir'dir Bursadır e, gerçi bir Güneydoğu seferimize Bursadan başlayarak geçmiştik Manisa'dan falan başlayarak geçmiştik bir İzmir'den dönerek Soma'dan falan geçerek gitmiştik böyle seferler şeklinde. Zaten ee, sekiz yıl tarafından. her yere dolaştınız. <gülüyor> parça, <gülüyor> parça, parça parça. Ayaklarınıza sağlıklı, edeninize sağlıklı. Hatırlatalım bu arada Emri Koruz ve Eyüp bizlerde bizlerle beraber. 12 Eylül e belgeseli bu hafta sonu. Tam söyleyelim. Cumartesi Güneş Eşli Kent Kültür Merkezi'nde gösterecek. Bu arada gösterim saatinde de söylemeliyiz. 18. Sa 18. Saat 18'de bir e, ücretsiz gösterim. Şimdi e, önemli bir mevzu var. Çok da zamanımız yok. Hepsini konuşalım istiyorum kere e, az evvel gönüllülük dedik. Gönüllülük esasıyla geniş bir ekip. E, gerçi Dolice Film bir nevi bir profesyonel ekip vardır ama bunun etrafında katman katman bir destekçi kadrosu da var. Gerek şey hani teknik gerekse de, gerek de, de finansman diye e, tarafında diye tahmin ediyorum. Buna bir değinelim isterseniz. Sonra da belgeseli kısaca konuşalım. Kurgusu da e, kurgusu ve yani, hikayesini e, de bir konuşuyoruz. Konuşmaya devam ederim Kurguyu ben finans meselesinde bir tür model çünkü bu aslında yani. yani. E, ben çalışıyorum ama çok fazla para alamıyorum. Ücretli öğretmenlik yapıyorum. Hı hı. E, eşim temizlik ve çay işlerine gidiyor. E, oğlumuz üniversiteyi yeni bitirdi. O yeni para kazanmaya başladı. Ama o da katkıda buluyor Biriktirdikçe gidiyorduk. Fakat öyle anlar oluyordu ki mesela bir e, Adıyaman'da biz ermen anne bulduğumuz gün, haberi okeylettiğimiz gün, cumartesi hanelerinde oturma ve Eylem bitti. Kaldık Dedik ki arkadaşlar biz acilen Adıyaman'a gitmemiz lazım. Çekim yapacak birini bulduk. Ve bize bin lira para lazım en azından. Herkes elini cebine atsın. Yirmi, elli, otuz, on ne varsa biz ertesi gün yola çıkabildik. Yani böyle zaman böyle zaman. zaman. Ama her gidişte bunu yapamıyorsunuz. Bilektiriyorsunuz. Ya da e, tanıdık bir eş dost diyor ki ben yol biletlerinizi alayım ben üstleneyim mesela Diyarbakır'a ve Artvin'e öyle gittik geldik Hayır, sordum özellikle çünkü mesela bir sürü da var diye düşünebilir insanlar hani Kültür Bakanlığı'nın fonu olabilir evet. vesaire bunların hiçbiri bu filme Biz manada bir katkı sağlamadı başvuru yapmadık hiçbirisine <gülüyor> bu bir tercih aslında değil mi yani başvurmamış tercih. olmanız başvurmadık biraz önce başvuralım tartışması yürüttük işte Avrupa Birliği fonlarına başvurmayı Hı. kabul etmedik. Hı. Bizim Avrupa Birliği'ne girmiş olsak, bir hukukumuz oluşmuş olsa belki düşünebilirdik gibi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kültür Bakanlığı bizim vergilerimizle bir faaliyet sürdürüyor. O zaman bizim hakkımızdır. Oradan destek istemek. Bunu epey bir tartışma sonucunda bağladık. Evet, oraya başvurabiliriz. Çünkü bizim hakkımızdır. Onun lütfu değildir bu. Her hmm. ne kadar onlar bunu lütufmuş gibi evet. değerlendirip kullanıyorlarsa da onların lütfu değil. Bu bizim hakkımızdır. Ee, isteyebiliriz diye karar verdik ama başvurmadık. Biraz demek ki içimize de tam sinem bir durum olmadı. <gülüyor> Herhalde. Evet, bir fon çıkmasa bile belki başka bir manası olur da çıkmamasının dahi ama Hı. bu da bir tercih dediğimiz gibi. Şimdi çok zaman yok. Birkaç ee... sorularımız da var aslında. Bakarsanız. Evet. Belki şeyden bahsedebiliriz, 137, yani 300 görüşme yaptınız ve 137 tanesini anneler oluşturuyor bu görüşmelerin. Onun dışında pek çok insan var yine ve bu görüşmelerin bir kısmı da kitap olacak. Yine cumartesi günü filmle beraber aynı gün o da çıkacak. Evet. Bu da çok kıymetli bir çalışma, belgeselin devamı ve diğer tanıklıkların da devamını oluşturuyor. Belki biraz ondan bahsedebilirsiniz, kitapta neler olacak. Aslında şöyle e, filme alınan 50, 55 tane, 55-57 tane anne var. Hı hı. Bu kalanların e, değerlendirilmesi gerekir mantığıyla hareket ederek hı hı. kitap oluşturma süreci başladı. E, zaten hem de şifler hem de çeviriler e, elimizde vardı. Hı hı. Bunlar toparlandı, düzeltildi. E, kitap olarak e, hem film hem de kitap bir tarihi belge, tarihi arşiv olarak kalsın. Ki bu sonraki çalışmalar, 12 Eylül avukatları, 12 Eylül sendikacıları, çocukları, eşleri falan diye seri devam ettiği zaman bu minvalde hem Hı. kitap hem de DVD ve film şeklinde devam için bir 12 Eylül e, komple bir set e, yapılması düşünülüyor dinlemi hmm. külliyat aslında külliyat evet. dair farklı temaları olan bir külliyat. Belgeselden farklı hikayelerle karşılaşacak mıyız peki? Yani çünkü belgesel bir seçkidir diye düşünüyorum görüşmelerden. Ee, farklı hikayeler var mı? Tabii başka ki. bir şey. Tabii ki. Şimdi belgeselde 57 anne kendi öyküsünün bir parçasını almışız biz. Ve Hı. onların parça parçaların bütünlemesiyle 1250'den neler neler yaşadı sorusunun cevabını çıkarıyoruz ortaya. Bu bir ökü Kabul edersek bunu. Evet. Biz 116 tane diğer annelerin ayrıca öyküsü var ve hepsi çok çarpıcı öyküler. Şüphesiz. Yani burada belki ona uzun giremeyebiliriz ama e, müthiş derecede haksızlığa uğramış, müthiş derecede hala acısını yaşayan anneler ve 116 tane bu öykü kitapta tamamen yer alıyor. Filmde. Bir annenin bile tamamını alsanız bir film olur. Tabii. Dolayısıyla çok küçük, kısa cümleler, kısa bölümler alarak yapıldığı için kitap bu açıdan çok değerli bir çalışma. Evet. Film kadar da değerli olduğunu düşünüyoruz. Tarihe bıraktığımız zaman bunları insanlar değerlendirmek için e, kullanabilirler. Bir şey daha eklemek isterim. Hani Bu filmden sonra annelerin diğerleriyle ilgili de filmler yapmayı düşünüyoruz üçlü beşli gruplar yaparak bir dizi anneler filmi hı hı. yapmak istiyoruz. Çünkü bu filme e, gelip izleyenlerin çoğunun sorabileceği, e, şaşırabileceği bir nokta var. O da şu. Aa demek Karadeniz'de de bunlar olmuş evet. diyecekler. Tam da öyle aslında. Evet. Çünkü Türkiye'nin her tarafında farklı dozlarda hı hı. Hı hı. aynı e, zihniyet uygulamalar yaptı. Biz Örneğin bir Kürt, bir Ermeni, bir Laz anneyi yan yana getirip belki bir oradan film çıkaracağız. Bir ortak hikaye evet. oluşturulacak onun üzerinden. Yani o yüzden daha bir dizi filmler yaparak o değerli öyküleri film olarak da ayrıca değerlendireceğiz. Evet. Bu arada filmin kurgusuna dair kurgusuna bir iki bir şey de söylemek istiyorum. Var. Yani bir ortak hikaye oluşturuyor çok farklı yerlerden kişiler. Bir hikayenin içinde şunu sorayım bizim izlediğimiz versiyon bilmiyorum son halinde de öyle mi olacak ama şeyler e, annelerin ilk başta isimleri yazmıyor sonra filmin sonunda görüyoruz hepsinin ismini bu mesela ilk başta bir, bir tür rahatsızlık da yarattı kimi dinliyorum şu anda diye bir izleyici olarak ama sonra düşündüğünüzde bir nevi aslında o hikayeler birbirine bağlandıkça ortaya 12 Eylül'ün kendisi çıkıyormuş gibi yani kişilerden de e, ba bağımsız bir şekilde ve 1980'nin öncesinden başlıyor ...ve görebildiğim kadarıyla en son Cumartesihanelerinin 500. Ee, buluşmasına kadar geliyor. Yani 12 Eylül 1980 gününden bahsetmiyoruz. E, bir 12 Eylül hikayesinden bahsediyoruz gibi geliyor. E, hikayenin e, çıkış şeyi, e, tarihsel olarak 80 öncesi ve 90 küsüre, 94-95'e kadar devam eden bir süreç... <gülüyor> ...oradan sonra bir uzun zıplamaya Cumartesihanelerine bağlanıyor. Ki filmde anlattığımız şey e, o dönemde yaşanan tüm... Olayların bir devamı da hala görülülüyor ve hala aynı şeyler aynı evet. şekilde mücadele ediliyor. Kurgu aşamasına gelirsem e, annelerin toplam çekimi yaklaşık 116 saatti. Bu 116 saatten bir belgesel çıkarma işi çok uzun sürdü ve çok sancılı bir dönemdi. Gerek teknik ekipman yetersizliği gerek e, iki kişinin e, olaya tam hakim olup bunu e, içinden seçkiler yapması biraz çok yordu bizi. E, yaklaşık bir yılda kurgu aşaması oldu hem de şifre hem çeviri. ...hem de e, montaj aşaması bir yıl sürdü. <gülüyor> e, e, deşifre üzerinde e, en başta seçkiler oluşturuldu. Onlar üzerinden, yazı üzerinden bir e, eleme oldu. Ondan sonra bilgisayar aşamasındayken biraz daha e, anneler kısaldı gibi. Yaklaşık yine bir 10 saatlik, 15 saatlik bir çekim kalmış elimizde. Hı -hı. Bu aşamadayken perspektifimizin ne olacağını, hangi bakış açısıyla anlatacağımızı kestiremiyorduk. Bir süre sonra şeyi fark ettik... E, ...annelerin e, çocuklarının e, işkencesi veya gördüğü zulüm üzerinden değil... ...annenin kendisinin gördüğü zulüm üzerinden ilerlersek... ...anne bir anne hikayesi e, oluşturacağımızı fark ettik. Ve en sonunda şöyle bir e, belgeseli şuna bağladık. Anneler e, daha önce bilinçsizdi. 12 yıl öncesi çocuklarının ne yaptığının hiçbir şeyinin farkında değillerdi. Bu süreç içerisinde çocuklarının başına bir şey geldiği zaman bununla karşılaşıyorlar, ne olduğunu öğreniyorlar. O zaman 12 Eylül'ün ne yaptığını tanımını yapabiliyorlar. Ve cezaevine gidip çocuklarının e, çocuklarını soruyorlar. Çocuklarının başına neler geldi diye öğrenmeye çalışıyorlar. Çocukların peşinden sürekli koşturuyorlar. Bu konuda anneler böyle yavaş yavaş e, örgütlemeye başlayınca babalar da de, e, devreye girmiyor. Hatta bazı babalar e, anneleri engelliyorlar. Çocuklarının e, gitmeye, çocuklarını görmeye giden annelere engel çalışıyorlar ki az anneler bu konuda çok rahatsızlar ve hatta e, babalar kırın girsin diye diye birkaç tane anne de oldu. Bundan kitapta bu, olacak mı bu arada? Bu, kitapta var. Evet bu kısımlar var. var evet. Ee, bu süreçle devam ederken anneler daha da örgütlenmeye başlıyorlar ve hı hı. cezaevleri önünde anneler toplu olarak kahvehanelerde, parklarda toplanıp bir grup konuurdu ya, bir grup meclise, bir grup cera pacıda eyleme, bir grup sokakta eylem şeklinde Beyazıt bir Meydanı'nda imza e, alma gibi Hı. çeşitli faaliyetler e, organize ediyorlar. Ve bu bir süre sonra artık e, bireysel olarak çıkıp bir kurum olması mantığına hareketli bir iade kuruluyor o aşamada. Ve artık annelerin toplam, e, toplamayı, toplanma yeri iade olmuş oluyor. As aslında şöyle tam toparlayayım. E, filmin çıkış noktası annenin bilinçsiz hali ki bunu da açıkça kendi de söylüyor. Ev hanımı olduklarını söylüyor. Çocuklarına bakan anne olduklarını söylüyorlar. Bu süreç içerisinde ki 12 Eylül'ü bu konuda da tebrik ediyorlar. bizi Bize örgütlemeyi öğrettiler. Bize dilemeyi öğrettiler diye onları da tebrik ediyorlar bir nevi. Bu süreçten geçerek şu anki Cumartesi annelerinin konumuna geldiler ve daha bilinçliler hala mücadele ediyorlar. Haklarını arıyorlar. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı ya da not düşerek yani tüm söylüyoruz. Filmde aklımda da şey kalmış. 12 Eylül'den sonra sokağa çıktım. çıkan bir kadın oldum. Hmm. 12 Eylül'den sonra sokağa çıktım diyor bir anne. Sokak, Do Sokak soka kadın, kadın oldum. Soka soka evet. evet, tam Aynen, da aslında sokakları temizlemeye yönelik bir eylemin sonunda insanların Hı. daha çok sokakta olmaları da ayrıca manalı gibi geliyor. Evet bir iki dakika var. Belki bir şey daha ekleyeyim o zaman. E, bu teknik çalışma konusunda e, biraz iyi, filmin daha iyi çıkmasını sağlayan e, önemli arkadaşlarımız var. E, Renkte Erhan Örs, Hı. müzikte evet, Salih, Salih Kartal ve e, Özgür, Özgür Kuşakoğlu. Seste de Fatih Rahbet. Çok evet. büyük katkıları oldu. Bu filmin daha iyi çıkmasını sağladılar. Ellerine sağlık hepsini. Evet, çok kıymetli emeklerden bahsediyoruz e, zaten. Ek aynı olarak anda. 422'den fazla da Teşekkür ettiğimiz insan var. Evet uzunca bir izleyiciler. Herkesin ufak ufak bir katkısının birikimiyle oldu bu. Gerçekten. teşekkür ediyoruz. Öyle bir film. 8 yılın sonunda nasıl bir emekle çıktığını da hissediyorsunuz izlerken. Belki çok kı kısa şeyden bahsedebiliriz. Yani bu film aslında 12 Eylül'den çıkıyor. E, hikayelerden çıkıyor 90'lara kadar ve hatta günümüze kadar devam ediyor. E, dikkat çeken bir hikayeydi. Kaypakkaya ailesi de e, gördüklerimizden biriydi. Neler söylersiniz onunla ilgili? acaba? İbrahim'in üvey annesi hı hı. E, Ali ikinci eşi. Ama 12 Eylül'den önceden evlendikleri için diğer çocuklarına da annelik yapan. Hı hı. Daha sonra İbrahim adında da bir çocuklar olan anne. Ve e, ailenin geçmişten üzerine devletin biriktirdiği bütün kinlerin muhatap olmuş bir anne. Hakikaten çok dik duran kimliğini korumaya çalışan ee, ve e, hakkını vermeye çalışan bir anne. Ee, oradan çok çarpıcı bir öykü vardı. Filmde bu yok ama küçük İbrahim bir okulu kazanıyor. Daha 12 Eylül dönemi bu. Ee, okulu kazanıyor ve okula bunu almıyorlar. ısrar sonucunda kaydettikten sonra da bir gün müdür geliyor. Bakıyor soyadı kayıp bakkaya. Sen diyor bu İbrahim Kaypakkaya'yla bir şey var mı? Falan. Kardeşim diyor. Ve bunu okuldan atıyorlar. Hmm. Okul almıyor. İlçeye gidiyor olmuyor, şuraya gidiyor olmuyor, buraya gidiyor olmuyor. Sonra bir avukat diyor ki biz diyor çocuğun soyadını değiştirelim. Sadece çocuğun soyadını değiştirip Karakaya yaparak okula devam etmesini sağlıyorlar. Bu aslında e, güç erk sahiplerinin başarısı gibi gözüküyor. Aslında çok aşağılık bir zihniyet. Hani kendi ana dilindeki ismini koydurmuyorsun da başka bir isim dayatıyorsun. Başardın mı da bunu marifet zannediyorsun. Bu aslında aşağılık bir tutum. Senin kendine saygısızlık aslında. Hani e, dün feyiste de görmüştüm. Peşmerge kıyafeti giydi ve o fotoğrafını feyiste paylaştı diye götürüp Atatürk öptürüyorsun. Bu senin başarın değil. Bu senin rezillikte ileri gittiğinin kanıtı. Böyle bir şey ve e, yine Kaya açısından biz daha önce köyler, köyüne de gitmiştik. Oradaki köylüler, akrabaları ya o kadar zulüm altına iskiliyor. Otobüste gidiyoruz böyle, devlet dairesi işimiz düşüyor böyle. Yani soyadımız Kaypakkaya oldu mu başka bir muamele gösteriyorlar bizi. Hala tamam. devam ediyor aslında 12 Eylül örneklerinden Kesinlikle. biriydi. Yani. Kesinlikle. Her zaman gördüğümüz. Hatta... Evet, bu arada ee, şey de özür dilerim. Diyarbakır'da anneler bir kısmı hep diyordu ki bugün dünden daha beter. 12 öğleden beter diyorlardı. Biz 12 o 2012'de çekiyorduk. Şu andaki duruma baktığınız zaman katmerlisi evet. evet, bir de bir kanaat var ki zaten orada annelerin de dile getiriyor oldu. Bir özür de olmadı geri dön Hiç bir şekilde bunun telafi ya da işte tazmin etmeye yönelik devletten hiçbir şey... ...görmediklerinden de yakınıyorlar hepimizin malumu evet. burada. Evet, Berfu ana da geçiyor bu arada. Istiyor. Ve anneler barış istiyorlar. Evet. Peki dediğiniz gibi tek tek aslında hepsi bir film olacak. İnsanların filmi bu. 12 Eylül anneleri böyle bir başlık koymak durumunda olunsa bile... Cumartesi günü göstereceğini hatırlatalım. Saat ee, 18, saat 18'de, 18'de Şişli Kent Kültür Merkezinde, sonra da festivallerde Hı. izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Evet, Hı. Epekinci ve Memik yoruldu bizlerle beraberdi filmin yönetmenleri Sevim e de çok teşekkürler. Şimdi 12 Eylül anneleri belgeselini konuşurken neden bir kadın sesi yoktu diye düşünenler için de ee, emin olun filmde Sevim. Ablanın epey bir etkisi var. Onu izlediğinizde göreceksiniz yes. diyelim. Bugün burada olamadım maalesef. Elinize sağlık bir kere çok daha. Çok, çok sağ olun, sağ olun geldiğiniz için. Ayaklarınıza evet, sağlık. devletin yaptığı bir şeydi. baskısıydı. İnsanları yıldırma. Mücadeleden soğutma. Ee, yani mücadelelerini kırmak için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlardı. Türkiye'nin ve kişilerin üzerinden eh, şu binalar yıkılıyor, Greider deniyor ya. Greider gibi geçti. 12 Eylül. Hani yıktı, döktü, mahvetti, bitirdi işte. Ha tabii ki insanlar umutsuz yaşanmaz demin de söylediniz sizler de. Gençler umutlu olsun. Ama benim yok artık. Bunu yargılayacak ya onu on keleli. Hani kim yargılayacak? Devlet devleti yargılar mı? O da onların adamı. Korudular kendi köpeklerini. Var mı? Yargılamadılar işte, hani yargılanacaktı. Evet hayır verdiler ya, hani ne oldu? Sonuç ne? Var mı bir şey? Ben bir şey göremedim Zere zeytun doğum, zınım doğum, derdi. Gran, beri, dermanı, hınye beni... ...koru <gülüyor> karadagıma verdi, beni harana verdi. İmansız ol, imansız, yani bak... yani pırı zırçay çıkardı, kerdin. Ger gerçiserde kötü bu acizli bemer. Kam jazadanıyın jazayın kuyı bu sev Vah. zeyt varım, O kötü kötü barışmaz. Ben her şeyi halbuki hoş karşılayan bir insanımdır. Hoşgörülüyümdür. Ama o çocukların, benim çocuğum ve diğer çocukların çektikleri... ...bağışlık grevinde ölenler... ...o hale hazırda yok olanlar... ...bunun daha ötesi var mı yani? O anne affeder mi? Rahat eder mi? Ciğeri rahat eder mi acaba? Ben rahat eder miyim? Bana yap, evladıma çektirdikleri... Benim gücdanım var, ben bir şey yapmam. ya Benim 18, oğlum, 18 yaşında oğlum öldü, ben ne yaptım? Ne yaptım? Allah ola edeyim. Kim eylese, eylese kebap ola. Ah, benimki tek değil ki. Neça çocuklar öldürdü. Neça insanlar ne bileyim, işte bela kurban olurdu. Kötülük yapmamışlar, kötülük için etmemişler çocukla koş. Yani ortalık düzelsin diye yedi koş. Bu evrenin zamanıydı, Allah karartısını kessin. E i̇şte çocukları ele etti. Bir kere bir ülkede karanlıklar meydana çıkmayınca, suçlular yargılanmayınca... ...o ülkede barış gelmez. Yine de yılmadan, osanmadan barış için çalışıyorum. Kan kanına yünmez, kan suyuna yünür. Asker ailelerine de insanlığa da çağırım şu: İnsanım diye ne var? Bu kanı durdurmak için eline geleni yapsın.